Eğer biri Kur'an'ı bilmiyorsa ben Kur'an'a iman ettim diyorsa bilmediği bir şeye nasıl iman edebilir, nasıl iman eder? İman edemez. Dolayısıyla yalan söylemiş olur. Her yerde her zamanda her mekanda söz hakkı Allah'ındır. Allah'a söz hakkını tanımayanlar onu Rab olarak kabul etmeyenler, edemeyenlerdir. Allah'ın sözünü sevmeyenler, beğenmeyenler, Allah'ı sevmediği, beğenmediği için sözünü sevmiyor, beğenmiyordur. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adına. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Zatında merhamet sahibi olan sıfatlarında, isimlerinde, fiillerinde, her işinde merhamet sahibi olan Allah'ın adına, Allah adıyla. Okuduğumuz Kur'an ise, Allah'ın ayetleri ise, onu Allah adına okuyoruz. Elhamdülillahirrabbil alemin. Övme ve övülme, alemlerin Rabbi olan Allah içindir, Allah'a aittir. Nasıl okuyoruz bunu? Nasıl okuyalım ki Allah ile bizi yaratan Rabbimizle aramızdaki perdeler kalksın? Ne diyoruz? Ya Rabbi sen, alemlerin Rabbisin, sen benim Rabbimsin, sen beni yaratansın. Beni yoktan, zatınla, sıfatınla tecelli edip yaratansın. er rahman Rahim. Sen Rahman ve Rahimsin. Bütün varlığa karşı merhamet edensin. Sana iman eden. Seninle olmak isteyen, seni isteyen, sana abd olmak isteyen, seni görmek isteyen, bütün varlıkta, bütün alemlerde, bütün mahlukatta senin hamdini gören, sana hamd etmeyi isteyen, sana hamd, edeni, hamd edene merhamet edensin, onun rahmetinin içine alansın, rahmetinle muamele edensin. Malik yevmiddi. Sen din gününün sahibisin. Din gününün meliki ve malikisin. Sen benim melikim ve malikimsin. Sen benim sahibimsin. Sen bende hükmedensin. Sen benimle hükmedensin. Ben sana ait. ''Benim bana ait bir varlığım yoktur, benim malikim ve melikim sensin, benim irademin sahibi sensin, benim dilimin sahibi sensin, yalnız sana abdoluyorum, yalnız seni seviyorum, çünkü sevilmeye layık olan sensin, seni istiyorum, senin beni sevmeni istiyorum.'' Senin sevdiğin gibi olmak istiyorum. Seni seviyorum. Neyle seviyorum seni? Seni seninle seviyorum. Sen olmasan zaten ben olamam. Olmayan şey nasıl sevebilir? Seni ancak seninle sevebilir. Seni seninle seviyorum. Ehdine sıratel müstakhim. Beni sirat-i müstakime hidayet et ya Rabbi. Çünkü sirat-i müstakimde sen varsın. Ben sirat-i müstakimde olmazsam sana gelemem. Sana abd olamam. Seni sahibim olarak, malikim ve melikim olarak göremem, tadamam. Sirat-i lezine en'amte aleyhim o silat müstakim ki, kendisine nimet verdiğin kulların yoluna dediğimizde, evet, hem kendisi Allah'ın en büyük ihsanına, ikramına nail olmuş, aynı zamanda kendisiyle beraber olanlar da evet, o nimeti almıştır. Eğer yol silat-ı müstakimse, <gülüyor> mutlaka o nimetin alınması, kazanılması gerekir ki o silah-ül müstakim olsun. Evet. Dolayısıyla Resulullah Efendimiz'in üzerinde en kambil manada Ehdine silah-ül müstakim, Silah-ül lezine aleyhim ayeti tecelli etmiştir. Gayr-ül aleyhim ve dalil. Evet. Gazaba uğrayanların, derlete kalanların yoluna değil ya Rabbi. Dediğimizde onunla beraber olamayanlar, Stratejimizde olamamış dolayısıyla ya gazaba uğramış ya da daralıta kalmıştır. Audo billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbi Alami. Esselatu vesselam aleyke ya seyid el evliyin ve el ahirin ve ila cemil el enbiya ve el ve ila cemil el evliyi ve el hamdülillahi rabbil alamin Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki Bu din kolaydır. Kim onu zorlaştırırsa Allah onun belini karar belasını verir. Demek ki din aslında kolaymış. Ama birileri zorlaştırmaya çalışıyorsa belasını bulur. Allah onun belasını verir, belini kırar buyururdu. Zorlaştıranlar eğer bunu bilerek yapıyorsa bu ihanettir zaten. Bilmeden yapıyorsa bu cehalettir. İsterse Bilerek yapsın, ister bilmeyerek yapsın. Belasını buluyor yalnız. Çünkü haddini aşmıştır. Zorlaştırınca ne olur? Ne yapmış olur? İnsanları dinden uzaklaştırmış olur. Allah'ın yolundan Ali koymuş olur. Ayet-i Kerime'de buyurur ki, o gün, yani kıyamet günü, her ümmetten bir şahit getirdiğimiz, seni de hepsinin başına şahit olarak getirdiğimiz gün, onların hali nasıl olur? Demek ki kıyamet günü Allah her ümmetten, her kavimde, her topluluktan bir şahit çıkarır. Sonra Resulullah Efendimiz'i hepsinin başına şahit olarak getirir. Hepsi şahidin, şahit olacak olanın ölçüsüne vurulur. Ölçü kimdir? Resulullah Efendimiz'dir. Bütün peygamberler, bütün nebiler, resuller, her biri kendi ümmeti için şahittir. Kendi dönemlerinde gelen resuller, hepsi kendi kavimleri için şahittir. Aynı şekilde Resulullah Efendimiz'in ümmetinden gelen bütün meşid Kamiller yani Allah Resulü'nün Resulleri her biri kendi kavmi içinde bulunduğu yerde şahittir. Allah Resulü Efendimiz'i de hepsinin başına şahit olarak getirir. Bunlar o şahide ne kadar uymuşlardır? O şahit onların Mümin olduklarına, Müslüman olduklarına ne kadar şehadet edecek? Eder. Ölçü Resulullah Efendimiz'dir. Çünkü Resulullah Efendimiz'i hepsinin üzerine şahit olarak, ölçü olarak getirir. Yani örnek olarak getirir. Her bir ümmete gelen şahit de kendi ümmeti için örnektir. Bu hepsi Resulullah Efendimiz'in ölçüsüne, örnekliğine vurulur kazanmıştır veya kaybetmiştir. Ne kadar Resulullah Efendimiz'e uymuşlarsa o kadar kazanmış, ne kadar uzak kalmışlarsa o kadar da kaybetmişlerdir. Biz kardeşlerimizin bulunduğu yerde kavimlerine, ümmetlerine şahit olmalarını istiyoruz. Örnek olmalarını istiyoruz. Aynı zamanda o örnekliği kiminle beraber yapacak? Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber yapacak. Onun örnekliğiyle örneklik, şahitlik yapacak. Buyurur ki ayet-i kerimede, Kim öne geçmek isterse, Allah onu öne geçirir. Kim arkada kalmayı dilerse, Allah da onu geri bırakır. Demek ki mesele isteme meselesiymiş. Öne geçmeyi isteme meselesiymiş. Bizimle beraber olan kardeşlerimiz öne geçmeyi istemelidir. Ümmetin önünde yürümeyi, onlara şahit olmayı istemelidir. Eğer Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yardım etmek istiyorsa bu böyledir. Nefsi değil, ümmeti demelidir, diyebilmelidir. Eğer gaye ebedi hayatsa, Allah'ın rızasıysa, Resulullah Efendimiz'e yakın olmaksa bunun böyle olması lazım. Eğer böyle bir tercihimiz, böyle bir çabamız, gayretimiz yoksa, Üç günlük dünyayı, üç günlük dünyada rahat etmeyi ebedi bir saadete, Allah'ın rızasına, Resulullah Efendimiz'e yakın olmaya, komşu olmaya, arkadaş olmaya, dost olmaya mani olmuş demektir. Üç günlük dünya hayatını ebedi hayata tercih etmişiz demektir. ayet-i kerimede buyurur ki, Ey insanlar! Bütün insanlara hitap birdendir. Rabbinizden size bir bürhan geldi. Bir delil geldi. Ve size apaçık bir nur indirdik. Nedir o bürhan? Nedir o nur? Kur'an'dır. Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Nur demek, ışık demektir. Apaçık bir nur. Eğer ışık olmazsa, hiçbir yeri, hiçbir şeyi göremeyiz. Göz bir işe yaramıyor. Eğer Kur'an'ın nuru olmazsa, ışığı olmazsa, akıl bir şeyi görüp anlayamaz. Ancak akıl Kur'an'ın ışığında görebilir, anlayabilir. Göz için ışık neyse akıl için Kur'an vahiy odur. Allah onun için ona ne buyurdu? Nur. Size bir nur geldi. Nur indirdik. Devam ediyor ayet-i kerimede. Kim Allah'a iman edip Allah'a sarılırsa kim Allah'a iman edip, Allah'a sarılırsa, Allah'ın ipine değil, Allah'a sarılırsa, Allah onları rahmetinin içine alır. Allah onları rahmetinin içine daldırır. Rahmetiyle onları kuşatır. Ve onları sırat i müstakime hidayet eder. Demek ki kim Allah'a iman ediyorsa, Allah'a sarılması lazımmış. Eğer sarılırsa Allah'a, Allah onu rahmetinin içine alır, silat-ı hidayet ediyormuş. Bu Nisa suresinin 174-175. ayetleriydi. eğer Kur'an'ın nurunda göremiyorsa Kur'an'ın ışığında yaşamıyorsa karanlıkta demeyiz demektir. Karanlıktayız demektir. Etrafımızı göremiyoruz demektir. Anlayamıyoruz demektir. Eğer biri etrafını göremiyorsa karanlıktaysa her an tehlikeyle karşı karşıyadır. Her an bir uçurumdan aşağı yuvarlanabilir. Hiçbir şeyi hakikatiyle göremez ve anlayamaz. Çünkü karanlıktadır. Sadece karaltıyı görüyor, tahmin yürütüyor. Kur'an'ın nurunda, ışığında, vahyin nurunda, ışığında göremeyenler, anlamayanlar da Hayatı kendini böyle anlar. Bir vehim olarak anlar, aklına göre fikir yürütür, vehmeder. Ancak hakiki olarak Kur'an ile görünce hayatı anlar, kendini anlar. Eğer Kur'an'ı bilmiyorsa, o bize nur olur mu? Olmaz. Kur'an'ın bize nur olabilmesi için onu bilmemiz lazım. En kısa ve öz olarak neyle anlıyorduk? Fatiha ile. Onun için Fatiha'yı bilen ben Kur'an'ı bilmiyorum diyemez. Ne Kim Allah'a iman eder ve ona sarılırsa? Acaba Allah'a sarılmak nasıl bir şeydir? Allah'a sarılan var mıdır? Kim ben Allah'a sarıldım diyebilir? Allah söylüyor. Kim iman eder ve Allah'a sarılırsa, onu rahmetimizin içine alırız buyuruyor. Demek ki senin Allah'ın rahmetinin içine girebilmen için, senin Allah'a sarılman lazım. Sonra ne yapıyordu? Onu sırat i müstakime hidayet ederiz. Allah kendinden insana ruh vermiştir. Nefektu min ruhi, ben ona ruhumdan nefetiyim zaman buyurur. Bu durumda kendimizde tecelli eden Allah'ın nuruna sarılmamız lazım. Kendi kendimize sarılmamız lazım. Allah'a iman etmemiz lazım. Kendimizdeki Allah'ın nuruna sarılmamız lazım. Kendimizdeki Allah'ın nuruna sarıldığımızda kime sarılmış oluyoruz? Allah'a sarılmış oluyoruz. Nasıl sarılıyoruz? Gözümüzle göremiyorsak nasıl sarılmamız lazım? Önce elim itibariyle, bilgi itibariyle bunu bilmemiz lazım. Allah zatıyla sıfatıyla bize tecelli etmiştir. Ruhundan bize nef etmiştir. cinleri, melekleri secde yitirmiştir o nura, o ruha. O ruhun sıfatları nedir? Allah zatıyla sıfatıyla tecelli ettiğine göre Allah'ın sıfatlarını taşıyor üzerinde. Ona sarılmak demek, o olmayı istemek demek, onunla olmayı sevmek demek sevmeden sarılamasın. Onun için önce iman etmen lazım. Yani kendindeki Allah'a iman etmen lazım. Kendindeki sende tecelli eden Allah'a sarılman lazım. Sende tecelli eden Allah'ın nuruna sarılman lazım. Onun için önce kendini sevmen lazım. Önce kendini sevmen lazım o zaman. Kendindeki Allah'ın nurunu sevmen lazım. Bunu Allah ile beraber yapman lazım. Çünkü senin, senin sana ait bir varlığın yoktur. O Allah'a aittir. Allah'ın nuruna Allah ile sarılman lazım. Ne yapıyoruz önce? Seviyoruz. Kendimizi seviyoruz. Kimden dolayı? Allah'tan dolayı. Ben deyip böyle vehmir bir varlık ortaya çıkarmadan onu bir tarafa bırakarak kendimizdeki Allah'ın nurunu, Allah'ın sıfatlarını seviyoruz. Çünkü Allah seviyor. Eğer sevmeseydi, yaratmazdı. Sevdi, sonra yarattı. Sonra ona rahmetiyle muamele etti. Eğer seversen, sarılırsın, yani iman edersen sarılırsın. Allah da onu rahmetinin içine alır. Zaten Allah rahmetiyle muamele ediyor. Sonra onu sirat müstakime hidayet ederiz. Sahibine kavuşsun diye onu hidayetçiyle beraber sırat-ı müstakimde kılarız. Yani hidayetçi olmadan hidayetin olması, sırat müstakimin olması imkansızdır. Birçok yollardır ama hiçbiri sırat-ı müstakim değildir hidayetçi ile beraber olmadan. Ne buyurmuştu ayet kelimede Muhammed Allah'ın resulüdür. Onunla beraber olanlar da evet, hep beraber Risalet vazifesini yerine getirmeye çalışıyorlar. Yerine getiriyorlar. Allah'a elçilik yapıyorlar yani. İşi Allah adına yapıyorlar. Onun için bizimle beraber olan kardeşlerimiz bu vazifeyi yüklenmelidir. midayet vazifesini yüklenmelidir. Aynı zamanda sirat-ı müstakimde insanları Allah'a taşımalidir. Herkes kendi gücü nispetinde. Öyle ki, Ya Rasulullah ben yanındayım. Ben emrindeyim. Ben hizmetindeyim. Senin getirdiğini taşıyorum. Ümmetine taşımaya devam ediyorum. Desin diyebilsin. Ben sendenim. Diyebilsin. Allah'a taşıyabilmesi için Kur'an'ı bilmesi lazım. Çünkü bunu Kur'an ile yapması lazım. Onun için Fatiha'yı öğrenmesi lazım. Öğretmesi lazım. Kur'an'ın özünü hem kendisi öğrenmesi hem de öğretmesi lazım. Onun için ne vurmuştur Resulullah Efendimiz? Bu din kolaydır. Kim onu zorlaştırırsa, Allah onun belini kırar, belasını verir yani. Zorlaştırmıyoruz. Bu durumda ben müminim, müslümanım diyen herkes Kur'an'ı biliyormuş, Fatiha'yı biliyorsa. Yeter ki onu öğretelim. Ona nasıl iman etmesi gerektiğini, nasıl amel etmesi gerektiğini öğretelim. Biri kendini sevmeden Allah'ı sevemez. Çünkü bütün gönlüyle, bütün varlığıyla Allah'ı sevmesi lazım. Eğer kendini sevmiyorsa gönlünü, varlığını sevme işinde nasıl kullanacak? Kullanamaz. Ne demelidir? Rabbim beni seviyor. Ben, Rabbimin nurundan, Rabbim beni nurundan yaratmış, sıfatlarını ihsan etmiş, ikram etmiş, zatıyla sıfatıyla bana tecelli etmiş. Benim bana ait bir varlığım yok. Bendeki ona aittir. Zaten böyle de söylemedikçe, diyemedikçe onun kul olması mümkün değildir. Kulluk yapması mümkün değildir. Böyle söyleyince ne yapmış olur? Kendini Allah ile sevmiştir. Böyle bir gönülle Allah'a dönerse ne olur? Allah ile arasındaki bütün perdeler kalkmış olur. Arada perde olmuş olmaz. Kendini Allah ile beraber görünce, yani Allah'ı hay ve kayyum olarak bilince, iman edince, bunu tadınca ne olur? Bütün perdeler aradan kalkar. <gülüyor> Bir kul kendisi için neyi isterse Allah da onun için onu ister. Yani Allah hiç kimsenin duasını reddetmez. Kul kendisi için neyi istiyorsa Allah da onun için onu diler. Ben Allah'a dost olmak istiyorum diyor Sabir'i. Ben Allah yolunda hizmet etmek istiyorum diyor Sabir'i. Allah da onu kendine dost yapar, yolunda hizmet ettirir. Ben bu ümmete şefaatçi olmak istiyorum diyorsa, rehber olmak, önder olmak, imam olmak, hidayetçi olmak istiyorum diyorsa, Allah da onu öyle yapar. Ama böyle yok, ben karşı tarafta durmak istiyorum diyorsa, Allah ona da olur, dur karşı tarafta der. Yani Allah'ın dilemesi, kur'un dilemesine göredir. Kur, neyi dilerse kendisi için, Allah da onun için onu diler. Onun için kendimiz için ne istediğimize bakalım. Kendimiz için Allah'tan neyi dilediğimize bakalım. istek onu dilemişiz. Zahiri olarak değil, manevi olarak. Gönül itibariyle nerede duruyorsak, kendimiz için Allah'tan onu dilemişiz. Allah da bizi oraya koymuştur. Onun için kim Allah indindeki yerini bilmek, öğrenmek istiyorsa nerede durduğuna baksın. Ne işte bulunduğuna baksın. Ne ile meşgul olduğuna baksın. Evet. Orada olmayı dilemiştir. Allah da onu oraya koymuş. Onun için onu dilemiştir. Onun için, kendimiz için neyi istiyoruz, neyi diliyoruz? Allah'a kul olmayı, abd olmayı, Allah yolunda hizmet etmeyi, Resulullah Efendimiz'le beraber O'nun ümmetine yardım etmeyi, O'na davet etmeyi, hidayete, sirat müstehime davet etmeyi, Orada taşımayı, Allah'a vasır etmeyi istiyoruz. İsteyelim. isteyeceğiz. Allah hiç kimseye gücünün yetmediği bir şey yüklemez, ondan istemez. Ama bunu yaparken kendi bildiğimiz gibi değil. Allah'ın Resulü gibi yapmak zorundayız. Hiç kimse bunun üzerinde söz söyleyemez. herhangi bir fikir beyanında da bulunamaz. Görüyoruz mesela özellikle televizyonlarda hocalarımız alimlerimiz çıkıp konuşuyor. Birileri rakamlarla kafayı bozmuş. Yüzde şu kadar iman, yüzde bu kadar rahmet, yüzde bu kadar bilmem ne diye konuşuyor. Bir başkası bakıştan çıkmış başka şeyleri söylüyor. Ne diyor mesela? Evet, Allah Kur'an'ı indirmiştir, dini kemale erdirmiştir, nimeti tamamlamıştır. Ayet böyle buyuruyor. Bugün sizin için dininiz, dininizi kemale erdirdim, nimetimi tamamladım, itma ettim. Evet diyor. İtmam ettim demek, Kemal'e erdirdim demek olmadığı için Kemal'a devam ediyor. Onun için bizim yeni şeyler söylememiz lazım. Evet. Bunu söyleyen Zat gerçekten bir adim. Gerçekten bir samimi bir adim yani. Ama Gerçekten eğer biri bir Mürşid-i Kamil'e bağlı değilse, o yoldan geçmemişse bazen demek farkında olmadan güzel yapayım derken yanlış yapabiliyormuş. Bunu söyleyince mesela bu söz nereye gider? Bu söz Resulullah Efendimiz'e gider. Demek ki onlar dinin tamamına ermemiş demektir. Ya da sen Resulullah Efendimiz'in söylediğinin dışında bir şey söyleyebiliyorsan ne demiş oluyorsun? Onların kazanamadığını biz kazanacağız. Onlar tam olarak kazanamadı demiş oluyorsun. Burada Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışacağımıza göre her ayet okuduğumuzda, her yeri geldiğinde söylenmesi gereken ne varsa onu mutlaka söyleyeceğiz. Bu mutlaka birilerine dokunacak. Neden böyle söyledi diye eleştirmek isteyecektir. Ama taviz vermiyoruz. Söyleyecekimiz her sözün arkasındayız. Mutlaka Ölçü neyse ona göre söylüyor, ona göre hareket ediyoruz. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam sahabesiyle beraber eğer bu dinin kemalatını yaşamamışsa biz de yaşamak istemiyoruz. Onlar ki eksik midir? Varsın biz onlar kadar olalım. Fazlasını istemiyoruz. Evet, böyle söylemek edebe aykırıdır. Onun için ne demek lazım? Resulullah Efendimiz sahabesiyle İslam'ı nasıl anladığı nasıl yaşadıysa Allah dinlerini kemale erdirdiyse, nimetini mi tamamladım buyurduysa, nimetin tamamını onlar almıştır. Onun için dine herhangi bir şey ilave edilemez. Herhangi bir şeyde ondan çıkarılamaz. Bize düşen bu nimeti almaktır. Bu nimetle kemale ermektir. Nimet önümüzdedir ve elimizdedir. Bu Allah'ın kitabıdır, Kur'an'dır. Eğer Fatiha'yı ezbere biliyorsak Kur'an'ı ezberebiliyoruz demektir. Yeter ki manasını anlamaya çalışalım, üzerinde tefekkür edelim, hayatımıza geçirmeye çalışalım. Ne demiştik? Biri kendini sevmiyorsa Allah'ı sevemez. Başkalarının hiç de vermez. Ne kadar muhabbet varsa karşısındakine o kadar verebilir. Tabii ki bunu nefsi sevmekle karıştırmıyoruz. Nefis eğer bizi ters tarafa davet ediyorsa zaten bunu sevmiyoruz. Bizim söylediğimiz neresidir? Allah'ın tecelli ettiği nurudur. Ruhundan nef ettiği o Allah'tan olan nefhadır. Önce O'nu seviyor, O'na sarılıyoruz. O oluyoruz. Kendimizi O olarak kabul ediyoruz. Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak kabul ediyoruz. Bütün güzel isimlerin O'na ait olduğunu Üzerimizde de taşıdığımızı biliyoruz. Ancak bunu tadar ve yaşarsak Allah ile beraber oluruz. Bunun için yapmamız gereken şey neymiş? Onu sevmek ve ona sarılmakmış. Onun için ne buyurmuştu dayet-i kerimede? Allah size şah damarınızdan daha yakındır. Size sizden daha yakındır. Senin hakikatindir yani. O zaman ne yapmamız lazım? Kendimizdeki Allah'a sarılmamız lazım. Sarılırsak ne olur? Onunla bakıyor oluruz. Ne demişti Yunus Emre? Ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez. Neden ölmüyormuş? Allah ile beka bulduğu için, Allah'a aşık olduğu, iman ettiği için, ona sarıldığı için, Allah ile beka bulduğu için. Bütün kainat Allah'ın kitabıdır. Bütün varlık. Okunması gereken kitabidir. Onun için ilk ayet neydi? İkraya bismi Rabbike ledi halak. Oku, seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Ki o yarattı. Seni yarattı. İnsanı yarattı. Halakal insane min alak. İnsanı alakadan yarattı. Evet. Bütün kainat Allah'ın kitabıdır. Yani biz Allah'ın kitabının içinde yaşıyoruz. Kur'an da Allah'ın kitabıdır. O yazılmış kitap, diğeri ise dışarıdaki afakı kitaptır. Aynı şekilde buyuruyor. Hem afakta hem enfüste size ayetlerimizi göstereceğiz. Ne demek? Hem dışarıdaki ayetlerimizi size göstereceğiz, hem de sizin kendi özünüzdeki nefsinizdeki ayetlerimizi size göstereceğiz. Demek ki senin içinde de ayet varmış, nefsinde, özünde de ayet varmış. Yani her şey ayetmiş, sen de ayetsin, Kur'an da ayetlerden ibarettir, bütün kainat ayettir, ayetin içinde yaşıyoruz, ayet olarak yaşıyoruz. O zaman ayetlerle tanışmak lazım. Ayetlerle beraber olmak lazım. Bütün ayetleri bir yerde toplamak lazım. Bütün ayetleri bire indirmek lazım. Nereye? Bütün peygamberler neyle gelmişler? La ilahe illallah. Hepsini oraya toplamak lazımmış, birlemek lazımmış. Bakın Fatihaya baştan sona La ilaha illallah diyor. Kur'an baştan sona La ilaha illallah diyor. Bütün kainat, bütün varlık, hepsi. Bir ağızdan, bir dilden la ilahe illallah diyor. Allah birdir. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka güç sahibi, kuvvet sahibi, kudret sahibi yoktur. Övülecek yoktur. Övecek yoktur. İnsanın da La ilahe illallah demesi lazım. Ama sadece diliyle değil, diliyle, gönlüyle, fiiliyle, her zerresiyle. <gülüyor> Eğer kul Allah'ı görürse gönül itibariyle bakarsa yani kendini göremez. Hiçbir şeyi göremez. Ne buyurmuştu Hz. Ali Efendimiz? Hiçbir şey yoktur ki ondan önce, onunla beraber ondan sonra Allah'ı görmeyeyim. Evet. Nereye bakarsa baksın, Allah ile görür. Hem önce, hem onunla beraber, hem ondan sonra. Bir kul kendini Allah ile beraber bilirse, Allah'ın zatıyla sıfatıyla kendisine tecelli ettiğini tadarsa, onunla olursa, arada hiç vehmi varlık, hayali varlık, nefis diye bir şey kalır mı? Kalmaz. Bunun için ne söylemesi lazım? Elhamdülillahi rabbil alamin demesi lazım. Bunu söylediğinde zaten bütün varlıkta hamdin Allah'a layık olduğunu, Allah için olduğunu ikrar etmiş olur. Ve her şeyi Allah dediğini, Allah'ı zikrettiğini, tesbih hamdiyle tesbih ettiğini anlar. Bu şekilde bakınca bütün perdeler kalkar. Neden ısrarla perdeler kalksın diyorum böyle? Perde kalkmadan olmuyor. Perde kalkmadan karanlıktayız. Vehme diyoruz, şeytan da bize hile yapıyor. Onun için perdeleri kaldırmak lazım. Perdeyi kalkınca, perde kalkınca ah. ne olur? Görürüz. Görmek yetmiyor. Tatmak görmenin üstündedir. Evet. Tatmak görmenin üzerindedir. Görmek aynı yakın, tatmak haka yakındır. Eğer biri tadıyorsa, görmenin de üzerinde görmüştür. Tatmıştır çünkü o. Görmeyi geçiyoruz, tadıyoruz. Tatmaya çalışıyoruz. Neyi tadıyoruz? Allah'ın yakınlığını tadıyoruz. Allah'ın bizimle beraberliğini tadıyoruz. Allah'ın huzurunda olduğumuzu tadıyoruz. Allah ile sohbet ettiğimizi tadıyoruz. Allah'a hamd ettiğimizi, tesbih ettiğimizi, Allah'ın hamdimizi, tesbihimizi işittiğini tadıyoruz. Onun için namazlar rukua giderken ne diyoruz? Kalkarken sem Allahü Lümen Hamide, Allah Hamdi denen Hamdini işitti diyoruz. Ayet şeride buyurur ki insanın duası olmazsa. Rabbin insana neden kıymet versin? Neden değer versin? Yani insanın kıymeti, değeri duasıyla ölçülür. Eğer biri Allah'ın mülkün sahibi olduğunu, kendisinin sahibi olduğunu kabul ediyorsa Ona dua eder, ondan ister. Eğer biri istemiyorsa ondan Allah'a karşı, Rabbine karşı kibirlenmiştir. Ben işi kendi kendime yapıyorum demiştir. Onun için Resulullah Efendimiz ne buyurmuştu? Dua, ibadetin özüdür. Aslında Dua, yaratılışın gayesidir. Kulluğun özü, Allah'a abd olmanın özü duadır. Namaz, baştan sona duadır. Fatihasız namaz olmaz. Fatiha, baştan sona duadır. İstememiz gereken şey nedir? Allah öğretiyor. Edin sıratı müstakim. Ben sıratı müstakime hidayet et. Çünkü kul sırat müstakimde olunca bütün nimetleri kazanıyor da ondan. Bütün nimetleri istemiş oluyor da ondan. Ne olursa olsun, nerede olursak olalım. Allah'a kul olduğumuzu unutmuyoruz. Hiç kimse Allah'a bir fayda verdiğini ya da bir zarar verdiğini düşünemez. Düşünürse zaten geri zekalı demektir. İşini Allah yapıyor. Bize düşen hangi işe talip olduğumuzu bilmektir. Allah bize bir işi yaptırıyorsa, bir hayır işini yaptırıyorsa buna ne yapmamız lazım? Şükrettir, şükretmemiz lazım. O iş ne olursa olsun. Yeter ki hayırda olsun. O Allah'a hamdi gerektirir, şükrü gerektirir. Hiç kimsenin de kimseye bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük takva iledir. Allah'a abd olmak iledir, kul olmak iledir. Rabbine boyun bükmek iledir, Allah'a secde etmek iledir. Onun için nerede olursak olalım Allah ile olalım. Sohbetimiz Allah ile olsun. Ondan isteyelim. Onu isteyelim. Onunla olmayı isteyelim. Allah için olalım. Ne buyurmuş ayet-i kerimede? De ki hepimiz Allah içiniz. Mesele Allah için olmaktır. Sen ne kadar Allah için olursan, Allah da o kadar senin için olur. Nasıl? Allah için bir derdi olmazsa, Allah için olmak gibi bir derdi olmazsa, Allah için olmazsa, Allah neden onun için olsun? Onun için kendimize bakıyoruz. Ne kadar Allah içiniz. Allah için ne yapıyoruz? Ya Rabbi senin için şunu yaptım. Diyecek neyimiz var? Ne kadar var? Ama Allah bütün hayatımızı istiyor. Onun için buyuruyor ki de ki Namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Evet, selatım, kurbanım, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Selat neydi? Namaz. Huzurda duruş. Secde Yardım etmek Destek olmak Kime? Resulullah, Allah'ın Resulüne Yanmak Yanıp yanarken doğrulmak evet, Kurban Yakınlığı kazanmak için Verilendir Garip yakın demektir Kurban, Allah'a yakınlık için her ne veriliyorsa o kurbandır. Her ne veriyorsa Allah'a yakın olmak için vermelidir. Hayatım ve ölümüm, yani hayatımın her anı. Ölümüm de buna dahil. Gerekirse ölümüne. Hepsi alemlerin Rabbi olan Allah içindir de buyurur. Biz de bakıyoruz seratımız, kurbanımız, hayatımız, ölümümüz ne kadar Allah içindir. Biz Allah için değilsek Allah bizim için olmaz. Allah bizi kendisi için kabul etmez. Yoksa ben namaz kıldım, ben oruç tuttum, ben şöyle yaptım. Bunlar yetmiyor. Senin Allah için yaptığın Allah edinde makbuldür. Allah kabul eder onun rızasını gözeterek, onun için. Onun için bizimle beraber olan kardeşlerimiz böyle olmalı, Allah için olmayı tercih etmelidir. Ahireti dünyaya tercih etmelidir. Allah'ın rızasını, dostluğunu, yakınlığını, ikisini de tercih etmelidir. Bunun için ne gerekirse, evet, ben varım ya Rabbi, ben de sana aitim, benimle beraber olanlar da senindir ya Rabbi demelidir, diyebilmelidir. Hem kendimiz için, hem kardeşlerimiz için bunu istiyoruz. Allah'tan silah-ı müstakimde olmayı istiyoruz. Silah-ı müstakimde ona vasıl olmayı istiyoruz. Aynı şekilde bizimle beraber olanların silah-ı müstakimde Allah'a vasıl olmasını istiyoruz. Resulullah Efendimiz'in getirdiğini taşımak istiyoruz. Gönlümüzde. Sırtımızda, başımızın üstünde taşımak istiyoruz. Hem onu yaşamak, hem de ümmete, ümmet Muhammed'e taşımak istiyoruz. Hidayete vesile olmak istiyoruz. İnsanların Allah'a vasıl olmasını istiyor. Buna vesile olmayı istiyoruz Allah'tan. Kim isterse Allah da ona onu ikram eder. Neyi isterse istesin. Yani herkes kendinden sorumludur. Kim neyi kazanmışsa o onun kazancıdır. Onun kazandığıdır. Onun istediğidir. Allah da hiç kimseyi zorlamaz. İste demiştir ondan. Evet, "Gol ister, Allah da ikram eder." Onun için manevi olarak kim neredeyse, ne işteyse, ne haldeyse bu onun istediğidir. Allah bana vermedi, şuna ikram etti. Bana versiydi şöyle şöyle olur. Yok öyle, sen istememişsin. Sen hayale kapılmışsın. Neyi istersen iste, Allah onu verir. Allah'ın vaadi var. Kulum benden isteyince, dua edince bana elbette duasına icabet ederim buyurur. Yani nerede bulunuyorsak, halımız neyse, manevi halımız neyse, o bizim kendi isteğimiz, kendi tercihimizdir. Allah da onu bize ikram etmiş, vermiştir. Her ne olursa olsun. Onun için en büyükini istiyoruz. En büyüğüne de layık olmaya çalışıyoruz. Nedir en büyüğü? En büyüğü Allah'a kul olmak, abd olmak. Canlı Kur'an olmak, canlı Fatiha olmak. O nuru etrafımıza saçmak, insanları karanlıktaki Ümmeti Muhammed'i aydınlatmak, Onlara lütfen.